Elhamdülillah. Şimdi bir arkadaş soruyor. Ali Umran ayetinde e, surasında 9. ayetin anlamı. Şimdi Ali Umran'da 9. ayetin anlamını soruyor. Ayet nedir? İnnellezine kafaru ba'de imanihim. Thumme zdâdu kufra len tukbele tevbetuhum ve ula'ike humuz Sonra devam ediyor Rabbil Alemin. 91. ayet. İnne allazina ve mâtû ve hum kuffârun falan yuqbalu min ahadihim mil'ul ardı zehaban ve min Şimdi Allah Teala diyor innellezine kafarû, بعد imanihim. İman ettikten sonra Çifre düşenler Şimdi bazı insanlar Resulullah zamanında iman ettiler Sahaba bile oldular Ondan sonra irtidat ettiler Bunlar az az da olsalar Ama oldu bir böyle ee, Bir kısım böyle Hatta bir sahaba irtidat etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aldattı Hafızlar bir kısım hafız götürdü olarak gıyanat ettiler öldüler Ondan sonra o Öldü o o insan Pardon ee, Vahiy katibidir Vahiy katibidir Resulullah'ın vahiy yazdı. Ondan sonra gitti Hristiyan oldu. Ondan sonra o yaşadığı yerde, tabi Medine'nin haricinde bir yerde yaşadığı çafirlerin tarafında. O çöyde öldü. Ölürken gömüyordular onu. Yer onu dışarı atıyordu. Cömürdüler yer onu dışarı atıyordu. Yer bile kabul etmedi onu. Ondan sonra bıktılar attılar onu çöplüğe. Hatta sel geldi yağmur oldu sel götürdü. Çöy ehli dediler Elhamdülillah bundan kurtardık. Böyle insanlar var iyidir. Yen yani de bu her zaman olur. Bir tane imandan sonra çifretse. İmandan sonra çifretse. Yani Allah kurusun bizi onun için diyor. Ya mukallibel kulub, febbit kalbi ala dinik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Ey kalpleri e, değiştiren. Kalbimi dinin üzerine sabit kıl. Bu Resulullah bile bu duayı yapıyordu. İnnellezine kafaru ba'de imanihim. İman ettikten sonra çağfur Summezdâdu kufran. Bak, Summezdâdu kufran. Ondan sonra çifirde aşırıya gittiler. Aşırıya gitmek nedir? İslam'dan savaş açtılar. Şimdi adamlar çifretti, tereddüt etti. Yani bir mesele inanmadı. Çifretti, öyle kaldı. Bu çifretti öyle kalsa, öyle gitse ne olur? E, Ataşa gider. Ama ataşta de dedik dereke derekedir. Çukurun dibi var, ortası var, derece yedi kattır. Bu, e, bir, e, bunun ata, bunun katı daha hafiftir ama hangisinin katı daha çoktur izdadü kufran İslam'a savaş açtı len tukbele tevbetuhum ulai kahumuz Buların bunların tövbeleri kabul olmaz onlar zalimlerdiler hakkıyla. Burada zulüm, büyük zulüm. Ehl-i sünnet ayırmış. Küçük zulüm, büyük zulüm. Ben bir günah işledim. Mümin olarak küçük zulümdür bu benim için. Ama büyük zulüm nedir? Küfürdür. İnsanı dinden çıkardır. Büyük şirk, küçük şirk. Büyük günah, küçük günah. Pardon. Büyük küfür, küçük küfür. Ayeti kerimede ne diyor? Ula'ike humul zalimul. Sonra diyor. Len tukbele Tövbeleri kabul olmaz. Tövbe kapsı açıktır. Tövbe kapısı açıktır. Ne kadar icram yapsan, ne kadar curum yapsan, ne kadar günah yapsan, tövbe etsen tövbe kapı muhakkak açıktır. Hiçbir mahsuru yoktur. Bu yerin, bu yerin e, e, yerin eee küfür etsen ama kalbinle Allah'a geçsen tövbe edersin. Ama ne zaman ölüm gargarası gelmeden, yani ölüm sana yaklaşıp gözünle görmeden o zaman tövbe kapısı kapanıyor. Onun için Firavun bile ki en büyük züfri yaptırubiyette dedi ben sizin Rabbinizim. Ben rızkınızı veriyorum. Ne yaptı? En rabbukumul ala dedi. Ama boğulurcan suda baktı, ne Rabb'dir ne bir şeydir. Aciz bir kuldur. Orada ne dedi? Vallahi dedi ben inandım. Şimdi Musa'nın Rabbeni İsrail'in Rabbine inandım. İman ettim. Olar ne inanıyorsa ben iman ettim. Ama neden sonra neden sonra ölümü gördükten sonra tövbe kapısı kapandı. Onun için tövbe kabul olmadı. Bular da eğer bu çukur üzerine ölseler. Sonra ayetten ne diyor? İnnellezine kafarû vemâtû ve hum kuffâr. Yani bu çukur üzerinde ayetin sonu açılıyor. Bu çukur üzerine ölseler falan yok belemin ahadihim mil'el ardı ذهب. Bu dünya kadarı onu için yen yani kendisi Ondan sonra benim için Allah rızası için bunları dağıtın dese yani akrabaları cami yapsalar dağıtsalar ona işler mi işlemez hiçbir faydası yoktur. Ulaike lehum azabun elim. Onlar için elim acı bir azab var ve malihum min nasidin. Onları hiç kimse e, savunamaz hiç kimse için ne şefaat geçerlidir ne şefaatçilerin şefaati ne meleklerin şefaati ne akrabaları ne oğlu ne babası cennete de girse böyle kafirlerin şefaatleri işlemez neden çift üzerine ölen bitti ebedi olarak cehennemdedir onun için Allah kurusun biz e, bir amel yaptık bir şey yaptık yine tövbe edeceğiz her zaman on üç Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ben vallahi 100 kere günde yet, tövbe ediyorum. İstighfar ediyorum. İstighfar ediyorum. Neden? Bildiğim bilmediğim şirkten sana sığınırım Allah'ım diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Her zaman istighfar, tövbe ederiz. Allah korusun insan e, her zaman muarrazdır. İmanı sabit kalmak için biz her zaman anlatıyoruz. İman sabit kalmak için her zaman salih amele gerek var. Salih emeline de güvenmeyeceksin Bak o beni İsrail'deki e, Abid 70 sene ibadet etti Geldi Rabbil Alemin karşısına Vefat ettikten sonra öldükten sonra Allah Teala dedi, dedi Bunu bize Resulullah Bukhari'de anlatıyor Allah Teala dedi ona Seni amelimle e, e, teraziye çekeyim yoksa rahmetimle ya Rabbi dedi benim amelimle ben dedi yetmiş senedir senden başka kimseyi tanımadım. Başımı suçreden kaldırmadım. Beni amelimle yap. Çöskünü germiş konuşuyor. Rabbi Alemin dedi tamam. Çıkartın nimet gözünü koyun bir teraziye. O bir teraziye yetmiş sene amelini koyun. Nimet gözü ağır bastı. Atın dedi bunu O zaman ne yaptı? Eyvah dedi vardı. Rabbim Rabbim Rabbim. Allah Teala gafur rahimdir. Affet onu. Bu olayı niye bize intikal ediyor Rabbil Alemin vasıtasıyla Resulullah anlatıyor bize. ibret alalım. Kimse çözkünü gelsin ben müminim diyemez. Müminsin evet sabit kılmak için Allah'tan yardım isteyeceksin. Deme ben müminim yetiştim ihsan derecesine yetişen. Evliyaullah olsan tedbirelden bırakır mısın? Resulullah'tan Evliyaullah vardır. Evliyalerin imamıydır. Efendisidir. Ona göre ne yapıyordu? Gece gündüz namazından oluyor muydu? ibadatından oluyor muydu? En mükemmel şekilde Allah'a ibadet ediyordu. Ayakları altı kanıyordu. Gece namazında hasırın üzeri kesiliyordu ayağı. Hazret Ayşe Hanımız diyordu ya Resulallah gelmiş geçmişini Allah affetmiş. İstemez misin Ay Ayşe? Şükredilen kullardan olun. Yani Allah beni her şeyimi affetti. Ben Allahu u Teala'yı şey mi yapayım? Ee, allah Teala'yı artık e, tamam tedbir elden bırakayım. Tedbiri bir mümin elden bırakamaz. Ne zamana kadar? Son nefesini teslim ettikten sonra o zaman diyebilirsin el-ane el, -an -el -an kurtardım indi. Velhamdülillahi Rabbil Alem.